Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. Hı, i̇yi yıllar. Hı, i̇yi yıllar evet kesinlikle. Bugün ne konuşuyoruz? <gülüyor> evet oldukça da önemli bir gelişme var tabii. Yani ne sonucun ne çıkacağı hele Türkiye gibi çok ayrıntılı <gülüyor> iniş çıkışları yaşamış bir ülkede kestirmek imkansız. Ama gene de bu İmralı'daki resmi görüşmelerin başlaması ilgi çekici siyasi görüşmelerin. Biraz bununla ve biraz da Kuzey İrlanda'dan bahsetmek istiyordun sen de. Evet. Bir şey söyleyeyim hani çok enteresan bir şey var aslında İmralı dediğimiz zaman kastettiğimiz hep Öcalan ve İmralı adeta bir hani onun adını kamufle etmek için e, saat bir kişi var adada yani hani bir hapishane ada ortada ve beş kişi ama İmralı olarak geçiyor. İmralı ile görüşme gene Televizyonu mesela gerçi Bantlar geçiyor <gülüyor> Tek kişi olmaktan çıktı galiba Birkaç tutuklu daha var ama ha evet, ve... Doğru doğru doğru evet. Evet. Ama doğru. esas itibariyle tabi kast edilen Tabi Abdullah Özel evet, Doğru tabi onun evet, Gerçi tecrüb olduğuna göre Son zamanlarda herhalde onlar Oradalar mı hala ne oldu Onu zaten hiç bilemiyorum Ama hani o zaman İmralı'yla görüşme derken bir maddi hata var orada. Başkalar da varsa <gülüyor> onlarla da mı görüşülüyor gibi bir ortam alıyor. Evet. Enteresan yani. Neyse şimdi hani bu işin birazcık hani şakaya vurmaya çalışıyorum. Çünkü aslında çok dramatik bir durum. Şimdi birdenbire işte devlet işte o kimse, devlet denilen böyle bir büyük yapı kim olduğu belli olmayan içinde o e, kartal tepeden uçan varlık e, birdenbire bu sorunun çözülmesi aslında gerektiğine karar verdi ve bu yaz şimdiye kadar geçen en e, şiddet dolu yazlardan biriydi aslında. Çok can kaybı oldu. E, ve birdenbire o insanlar hani sanki öl, öl, ölmeleri bir teserruatmış. Hani vatan söz konusuysa geliş teserruattır tarzı. Birdenbire bugün karar verildi. Niye karar verildi adım atılmasına? Çok sertleştirilmişken bu iş. Çok belli aslında moral bozmak veya da işte tamamen karamsar yaklaşmak için bir konuya. Biraz gerçekçi olmanın da sanırım yararı var. Bir yandan Kürdistan diye bir devletin kurulmasıyla ilgili hızlı gelişmeler oldu Irak cephesinde. Işte Suriye'yi zaten biliyoruz. Evet. Orada bir takım sıcak gelişmeler olmaya başlayınca son aylarda bir de üstüne üstlük önümüzde Türkiye'nin gündemine damgasını vuracağını öngördüğümüz bir başkanlık seçimi konusu var. Daha doğrusu başkanlık seçimi demek tabii olmuyor. yani Başkan Seçilecek nasıl rejim değişti de o tarafa doğru gibi bir durum oluyor ama neredeyse hani böyle bir kararlılık var ortada. Evet rejimin e, değiştirilmesi yönünde de bir girişim olduğu aşikar yani. Evet birden işte anayasa da hatırlandı ee, ve bu çok tabi acıklı bir ortam aslında yani birdenbire hani işte bu sorunlarımız da vardı işte Kürt sorununu da aradan çıkaralım gibi bir durum oluyor aslında bu. Ee, hani bu kadar aynı niye zaman kaybedildiği insanlar niye öldü ne oldu bunlar çünkü şeyi de görüyoruz kamuoyu e, hep bahane gösteriliyordu işte bir de e, algıları yönetilmesi gereken halk var ya halk ne olacak birdenbire ne oldu 3 günde Palas Pandarı resmen hiç gündemde yokken işte e, bir takım e, gazeteciler biz zaten biliyorduk önceden olacaktı bilmem neydi falan diyorlar ama Evet, onlar da kendilerine daha önceden bir şeyler sızdırıldığı için e, biliyorlar yani bilmelerine izin verildiği için bir anlamda e, o, o, yoksa kimsenin bunun böyle bir öngörüsü yoktu e tamam şimdi böyle bir şey bir oluyorsa E, tabii insan e, bir yandan da şaşırıyor. Bu kadar zamanı niye kaybettik, ne oldu, niçin vesaire diye. Kamuoyu algıları çünkü meğersem Türkiye'de isyan çıkmadı. İnsanlar sokağa dökülmediler. Ne oluyor diyen bir yorumcu bile pek göremiyorum. Yani gerçekten e, zaten e, milliyetçi söylem mi benim, benimsemiş e, tarafta? Hatta MHP'nin de mesela yaptığı... E, şaşırtıcı bir tavırı yok. Sadece işte söylem olarak buna karşı çıkıyor. Fakat hani negatif sokakları hareketlendirecek falan bir eylemden bahsetmiyorum ama yaratıcı bir şekilde madem işte mesela Adalet Bakanı Sadullah Ergin şey diyordu milletvekillerimiz normalde de işte gidip hapishanelerdeki mahkumlarla görüşüyorlar izin talep edip işte BDP'den de Öcalan'la görüşülmesi dün için E, dünden bahsediyor e, ol, olabilecek bir şeydir yani bir e, normal hani bir vakadır gibi e, mesaj e, mehpedden de milletvekilleri çıkıp da o zaman biz de gidelim ya da işte herkesi görüştürüyorsanız biz de çıkalım yani yaratıcı bir şey de yapıldığı yok yani sonuççta ortada bir itiraz yok aslında evet. e, demek ki e, bu kadar zaman e, geçen yazı e, boşuna kaybetmişiz insan hayatları boşuna Yitirilmiş Onun için e, şimdi bu iş Gerçekten Karamsa yaklaşıp da hani, Tamam işte o zamanda durma, Burun kıvırmak gibi bir lüksünüz yok Elbette ki barış her ne şekilde Olabilecekse olmalı Her ne şekilde olabilecekse diyorum çünkü Silahların bir anlamda Susuyor olması bile çok Büyük bir adımdır bile diyorum Yani şimdi bu küçümsediğim zannedilmesin Ama Kuzey İrlanda'dan bu yüzden Bahsetmek istiyordum Çünkü Kuzey İrlanda dünyada eee yani örneklerden biri uzun süren çatışmaların barışçıl şekilde sonlandırılmasına işte bir adeta şey en büyük örnek diyebiliriz. Evet olumlu, sık sık... pratik olarak karşımızdaki evet. en önemli örnek sayılabilir. Ve e, Türkiye'de de sık sık örnek gösteriyordu Kürt e, sorunu için e, fakat e, şeyden önce işte bu e, Aralık ayında yılbaşından önce e, bir e, toplantıda işte DİSA'nın bu Diyarbakır'daki e, çok önemli bir düşünce kuruluşu oradaki çok iyi çalışan bağımsız bir düşünce kuruluşu onun toplantısından ben hem programda bahsettim hem yazdım. Orada Kuzey İrlanda meselesi tartışıldığında artık bana Kürt meselesinden çok çok uzak geliyordu. Özellikle bu insan hakları bağlamında ki e, hassasiyet e, göz önüne alınınca Kuzey İrlanda'da e, ba, ba, bambaşka dinamiklerin aslında söz konusu olduğu ve Türkiye'de giderek e, o yoldan ayrılındığı e, düşüncesi bende e, ortaya çıkmıştı. Bunun da sebebi mesela, daha önce de bahsetmiştim, Komut akademisinin İran'ın, Komut akademisinin hemen alt seviyesindeki, yani asıl silahlı liderler değil, onların daha alt seviyedeki insanların hemen hepsinin, neredeyse bütün İran mensuplarının çok ciddi çatışma çözümü, barış süreci, bu konularda eğitim gördüğü, Bu barış sürecinde e, ile ilgili bir bilgiyi de aktarmıştı. Eğitim verenlerden bir e, birisi. E, Almanya'dan aslında olan e, bir eğitimci. Ve bu çok çok önemli bir şey tabii. Yani burada şimdi insana yapılan yatırımı görüyorsunuz. Yani işte terör örgütü üyesi vesaire denilip geçilmiyor. E, bu insan sadece sonra daha nasıl bir meslek ediner, ne yapar, ne çalışır, ne eder, bunların da ötesinde. Bir de barış eğitimi veriliyor. Ee, o zaman aslında şimdi hep örnek gösteriliyor işte İran'ın eski İralılar e, politikada son derece yükselmiş üst düzey insanlar vesaire artık yani İran'ın e, eski üyelerinden birçok politikacı var diye e, eminim tabii yerel yönetimlerde de var sadece yani hani Kuzey İrlanda'da e, parlamento seviyesinde değil. Ee, bu kadar çok e, hani bunun bir, arka planında böyle de bir sebep var. E, eski örgüt üyelerine yapılan yatırım gibi. E, şimdi Türkiye'de birdenbire işte hani doğan algı ve propagandası yapılan algı aslında işte bu işi AKP ve Öcalan çözer. AKP ve PKK çözer. O zaman aslında devletin kendini yıllarca aşağıladığı, ötelediği, eee ve şey, şeytanlaştırdığı Ee, örgütle e, ne kadar eş kefeye koymuş olduğunu aslında e, ve hangi iktidar olursa olsun aslında kendi muhatabı olarak insanları değil Kürt e, meselesini de değil sadece PKK'yı gördüğünü gösteriyor ve bugün geldiğimiz sonucu aslında hiç şaşırmamak lazım o yüzden e, niye bu işin içinden bu kadar yıl çıkılamadığı meselesini Onun için Kuzey İrlanda'ya bakmakta bence çok öğretici şeyler var. Ee, gene de bu işin ne kadar zor olduğu aslında, ne kadar hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine dair. Ee, Kuzey İrlanda'da bugün çok ciddi sorunlar var ortada. İşte, e, yeni yıla e, Kuzey İrlanda baya bir e, diken üstünde girdi diyebiliriz. Evet, bayağı e, önemli bazı gelişmeler. Küçük ama önemli bazı gelişmeler olmuş herhalde değil mi? Tabii bize göre... Yani bize göre küçük şu bakımdan bize göre küçük diyorum. Mesela işte bir tam yılbaşında, yılbaşından hemen önce bir polis memurunun işte ailesiyle yemeğe gidecekken pazar günü, geçen pazar arabasının altında bir bomba, bu bir tuzağı işte bir bomba var. Ve bunu son dakikada fark ediyor. Ve işte çocukları moncukları binecek arabaya. Ve tabii çok büyük bir trajedi olacak. İşte bütün aile havaya uçacaklar. Hmm, Çünkü evet. görev dışında işte bir şeye gidiyor. Kendisi özel bir yemeğe gidiyor işte ailesiyle. E, fakat bu bombanın bulunması ve patlamaması dahi çok büyük şok yarattı. Şimdi Türkiye'de de e, birçok bir olay oluyor işte. insanlar ölüyorlar. Ölmeye devam ediyorlar geçtiğimiz gün. Nerede aylardadan Ve e, artık hani bir, Neredeyse bir e, Ateşin düştüğü yer dışında Etki yaratmadığını kamuoyunda söyleyebiliriz Ama burada tabi e, Kuzey İrlanda'nın Konuya artık öyle bir e, Tabi şeyi var ki e, Hassasiyeti O bombanın patlamaması dahi Neredeyse patlaması gibi Büyük bir etki yaratıyor ...ve hani nasıl bu noktaya geldik diye sorgulanmaya başlanıyor. Ee, ve işte İngiltere'de de sadece Kuzey İran'da değil... ...İngiltere'de de gazetelerde bu olay çok geniş yer buldu. Ee, o felaketin kıyısından dönülmesi. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Ee, o kadar barış süreci gitti gitti gitti gitti geldiği yer bu mu? Gene mi işte bombalarla yaşamaya başlayacağız... Yine insanlar birbirini öldürecek diye. Üstelik de daha yeni <gülüyor> kraliçe Elizabeth'le McGinnis'in bir eski terör e, şefi sayılan McGinnis'in de el sıkışmasının e, bu altın e, şey elmas miydi 60. yıl evet. törenleri evet. sırasında kraliçenin 60 yıllık e, kraliçelik hayatının e, el sıkışmış olmalarının üstüne oluyor bu Evet e, makynesiin kendisi de bu arada şeye ayrıldı emmekye ayrıldı Tam da yılbaında e, 31 Aralık'ta duyuruldu bu evet, ve siz... e, yani bu e, işte şey olarak milletvekili olarak görevimi bırakıyorum ama e, her zaman işte bu konuyla bu e, barışın barış sürecinin devam etmesiyle e, ilgili çabalarım devam edecek demişti. Sezin Hanım, bu bomba olayı hakkında bir şey sorabilir miyim? Bu bomba bırakılması olayı hakkında. Ee, Tabii canım. E, şey, bugün Habertürk Gazetesi sürmanşetinde derin bir sabotaj olmazsa tamam başlığını atmış. E, bu noktada da İrlanda'da da böyle bir sabotaj ihtimalini düşünen insanlar yok mu? yani Böyle bir şey yok mu? Taraf yok mu? Yani bunlar sadece iki taraf arasında... Birisi bomba bırakıyor, diğeri karşı taraftan saldırıyor gibisinden devam eden bir çatışma süreci mi? Yoksa üçüncü taraftan da böyle bir barış sürecinin olmamasını isteyen taraflarda var mı Yılanda'da? Türkiye'ye baktığımız ee... zamandaki gibi. Vallahi şimdi e, buna aslında şöyle cevap verebilirim. E, Türkiye'nin hani içinde bulunduğu e, gerçekten de, komplo teorilerine falan e, gerek bırakmayacak şekilde öyle bir dış politika atmosferi var ki... ...bütün dünyanın bir anlamda e, hep işte Türkiye'nin şeyi budur ya e, onlarca yıldır e, ben de böyle büyüdüm. İşte hep dış, dış güçler, dış güçler, dış düşmanlar vesaire gibi birbiriyle... Türkiye hakkında kurulan kötü böyle şer planları gibi ama şimdi gerçekten de e, bölgenin çok karışık olduğu bir dönem ya yani İran'ın e, kendisinin İran'ın geleceği ne olacak e, İran bir dönüm noktasında e, hayat memat meselesi içinde bir anlamda işte bu daha önce de bahsettiğim Hatta e, İran bombalanacak mı diye ben de sorguluyordum ve Önümüzdeki dönem için acaba diye o soru işaretini gündeme getirmiştim Ee, Rusya keza e, kendi o anlamda Putin'in gücünü sürdürmesi ve e, bu e, müdahalesi açısından hani bölgeye Ortadoğuya e, Rusya'nın çok aktif olduğu bir dönem. İşte Suriye zaten yani artık e, 60 bin insanın hayatını yitirmiş e, müthiş bir kaos e, bir cehennem B işte ne olacağı belli değil? ciddi krizler yaşanıyor. Tam yılbaşından önce işte e, e, Kuzey Irak işte şeyi, e, merkeze e, petrol akışını kapatmıştı vesaire. Birçok bir olay oldu. Ben Orta Doğu uzmanı değilim. E, yeterince hiçbir zaman takip edemedim. Takip edecek bilgim de yok ama çok uzaktan böyle bir bakınca bile orada kabaca e, müthiş olaylar oluyor birbiri arkasına. E, zaten hani te, tek başına Arap Baharı'nın e, başlattığı o dinamiği göz önüne alırsak Acayip bir ortam var çok kaygan ne olacağı belli olmayan ki Hasan Cemal'in reportajlarında da Talabani bundan bahsetmişti mesela kendisi artık çok komaya girmeden etmeden ki o son reportajında. Bu çok önemli ya, bütün bunları aslında hakkıyla okuyabilen biri, bir uzman çok daha iyi yorumlar yapabilir, ne olduğunu anlatabilir. Böyle bir ortamda zaten provokasyon da olur, vesaire de olur, sınırlarınızı doğru düzgün kontrol edemiyorsunuz. Onun dışında işte zaten bu sonbaharda belli bir dönem bazı şeylerinizin, bölgedeki şehirlerinizin kontrolünü neredeyse kaybetmiş Şırnak ve Cizre'de hala tam olarak ne oldu biz bilmiyoruz kamuoyu olarak Türkiye'de. Ee, böyle bir ortamda her şey olabilir. Ee, evet, kaldı ki yani... e, mesela Kuzey İrlanda örneğinde de şimdi şiddetten e, İra'dan kopmuş ve e, durumdan memnuniyetsiz olan Ee, ve şiddete yönelme yönelen, yani şiddet e, içinde olan ya yönelme niyeti olan grupların kümelenerek birleşmesi evet. ve onların bu şiddet eylemlerini örgütlemesi gibi bir durum var. Evet, evet senin ee, bize gönderdiğin için... haberlerden bir kısmına da baktım ve hakikaten e, çarpıcı e, bilgiler var. Yani birçok ailenin... E, Hayatları tehlikede olduğu için başka yere taşınmaya zorlanmış olmaları ee, ve Kuzey İrlanda'da mesela gençlerde özellikle hayatla ciddi depresif problemler yaşadığı, travmalar yaşadıkları ve şiddet kullanmaya da yatkın olmanın giderek yükselen bir eğilim. ...halini aldığı gösteriyor. Demin bahsettiğin... ...tabii Suriye'den... ...gelen rakamlar da... ...Türkiye'de işte... ...30 yıl içinde 40 bin kişinin... ...iki taraftan toplam... ...öldüğünden bahsederken... ...sadece 22 aydan... ...kısa bir süre içinde 60 binden... ...fazla insanın ölmesi... ...yani ayda 2700 kişinin... ...günde 90 kişinin her gün... ...ölüyor olması... Saatte denerdiyse neredeyse dört kişi falan böyle düşüyor. Tabii ki her türlü ortama hazır bir e, provokasyonelde hazır bir ortam yaratıyor. aklısından ben. 500 bini aşmış durumda sığınmacıların sayısı sadece Suriye'de. Yani, tabii yani Suriye e, korkunç e, bir e, tablo ve e, burada büyük o işte e, geçmiş e, aslında soğuk savaş döneminin de devlet politikaları birbirini ezmeye çalışan ve işte dış politikada güç edinmeye çalışan tam da işte onun can çekiştiği, bütün hani canavarlığını dişlerini gösterdiği bir ortamı yaşıyoruz hala. İşte Rusya'dan İran'dan bahsediyoruz. İşte bu dev güçlerin eee tepişmesinden bahsediyoruz. İnsanlar sanki orada sadece işte ölü sayısı olarak geçiyor. Onun dışında tabii yaşanan trajedilerin boyutunu tahmin dayı edemiyoruz yani hani insan hikayelerinde neler neler var ama işte hani komplo teorilerine gerek bırakmayacak şekilde dedim Çünkü işte Trabani'nin söylediği o Sancemal röportajında bir şey vardı. Artık bölgede kimin elinin kimin elinin kimin olduğu belli değil. Hakikaten öyle bir ortam var. Bir de üstüne işte Rusya'nın mesela eee şey, şimdiye kadar yaptığı en büyük tatbikatlardan birini Akdeniz'de yapacağı gibi şeyler vardı. Tam işte eee soğuk savaşın güç gösterisi aslında halleri can çekişiyor diyorum. Çünkü ben önümüzdeki çağın dönemin her neyse o politikalarının çok farklı olacağına inanıyorum. Ama işte bu son dönem batarken çok feci bir şekilde can çekişiyor ve merkez üssü de Türkiye'nin bulunduğu bölge. Evet, buna tabii şeyde çok olumlu anlamda büyük bir katkıda bulunmuyor tabii. Patriot füzelerinin sınıra yerleştirilmesi, sınır bölgesine yakın yerlere. Normal bir prosedür. Evet. Evet. Hangi birinden başlayalım ki işte yani Başbakan Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşmalarını eğer dinliyorsanız, dinlerseniz, böyle bir deneyim yaşamak isterseniz, orada hep işte yerli silah sanayinin ne kadar geliştiğinden bahsediyor. O işte sürekli o kadar ufak tefek haberler işte şu yapıldı bu yapıldı şu tank yapıldı o bilmem ne yapıldı gibi işte göktürkten de zaten bahsetmiştik Göktürk uydusunun ne amaçlarla kullanılacağından. E şimdi Göktürk 3 uydusu daha da e, askeri olarak gözlem e, kapasitesi kuvvetli e, bir uydu yapılması için düğmeye basıldı e, anlaşmalar işte şeyin hani girişimlerin başlatılması uygun görüldü diye dün bir haber vardı. Ya bu da yeterli değil. Yani askeri olarak daha fazla gözlemek istiyoruz. <gülüyor> evet, evet. Dün bir haber daha vardı Erdoğan'ın da büyükelçileri Suriye konusunda verdiği mesajlardan. Barış savaştan çok daha fazla bedel ister demiş. Savaş kolay olandır, zor olan barıştır. Biz kolaydan değil, zordan tarafız. Barış için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa biz bunu ödedik, ödüyoruz demiş. Ama bu cümlesinden hemen sonra da "Her an her imkanımız için savaşa hazırız." demiş. Zaten herhalde birkaç tane Erdoğan var artık hepsi de, <gülüyor> birleşerek evet. yani her, her gün yeni bir tanesi çıkıyor. Tabi bu süsü laflar çok güzel yani. yani bu bedel ödemeyen, o zaman niye ödemedik yani? Şimdi ödenecek bir bedel de yokmuş. Ödenecek tek bedel insan hayatı ve o sürekli kaybediliyor zaten. Ee, dediğim gibi işte kamuoyu son derece milliyetçi işte Türk sorunu vesaire dendi dendi. Yani yerinden yıkılmıyor ben Türkiye'de bir milliyetçi tepki o anlamda görüyorsam Kürtlerle Türklerin çatışmaları son dönemde giderek sokak çatışmaları halinde ufak ufak olaylar oluyordu ayrımcılıktan kaynaklanan bu var. Ve aslında önümüzdeki dönemde barış süreciyle ortaya çıkacak olan çünkü o kadar kötü sömürüldü ki bir anlamda insanların bu bütün yaşanan artık neredeyse 40 yılına girecek olan çatışmalara karşı olan zafiyetleri, bıkkınlıkları o kadar kötü sömürüldü ki herkes her kesimde Türkiye'de devlet öyle bir içinden çıkılmaz hale getirdi ki bu yaraları, travmaları. Ee, hakikaten de aslında barış süreciyle Beraber biz o Pandora'nın kutusunun Açılmasını göreceğiz maalesef ee, Ve bunu yönetebilecek iyi niyet yok ortada Bu çok acıklı İşte Kuzey İrlanda ile ilgili size Yolladığım haberlerde e, Kendi yazılarımda da değineceğim önümüzdeki dönemde Mesela e, bir e, Yazarın yorumcunun e, Adam McKeven'ın e, Guardian'da bize mesela şey yorumu Vardık bizim neslimiz Ee, geçmişten kurtulmak istiyordu. Eee 30'lu yaşlarında bir kişi olduğunu tahmin ediyorum eee e, ve e, onun yerine yeni nefretlerle karşılaştık. İşte ho homofobi, ırkçılık, ondan sonra e, yani tabii e, baktığınızda Kuzey İrlanda'da hakikaten e, mesela göçmenlerin falan durumu da hiçbir iyi olmadı İrlanda'nın genelinde de yani bu arada sadece Kuzey İrlanda değil. E, çok ciddi sorunlar yaşandı ya yani bir anlamda o travmaları yaşamış olmak ve o çatışmaların içinde bulunmuş olmak işte gençleri de çok kötü etkiliyor işte gençlerin önemli bir kısmında geleceğe yönelik hiçbir beklenti yok müthiş bir aslında şey var sarsıntı hala yaşanıyor toplumun genelinde ay insanların işte bu yüzden benim Madreda bahsediği şey birkaç çekti. Mesela son 18 ayda 100 aile evlerini terk etmiş ee, Kuzey Irlanda'da. Bu yani ciddi istatistikler tutulduğu için bu konuda üstüne eğildiği için biliyoruz rakamı. Ee, tamamen bu e, terör örgütü bağlantılı. işte Gerçekten terör yaşatıyorlar insanlara bir şekilde. Ee, İra sempatizanı vesaire değil sadece her taraftan işte, e, çeteleşmiş grupların tacizleri sonucu insanlar evlerini, barklarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Ee, bunun gibi çok örnek var ufak tefek. Işte, e, de, demin o gençlerden bahsetmiştim. Yani 10 e, gençten bir tanesi hayata karşı hiçbir ballı yok. E, Ballım yok diyor Kızıl Irlanda'da. Yani bu da önemli bir rakam. Evet. Işte, hep gençlerin, çocukların radikalleşmesinden bahsediyoruz. Hani bu Öcalan hani bir tamam barış olsun deyince bit, olup bitecek bir süreç değil bu naiflik de değil kötü niyete varan bir aymazlık var burada bu düşüncede hangis hangisinde yani bu görüşme silah bırakması e, sağlanınca barışta gelir düşüncesinde mi ya yani hang bu şeyden ya Öca E yani Öcalan... <gülüyor> evet, <canım gitti>. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet yani İçer odakları konuşmamı istemiyor bende söylediğim. Burada hayır, ee, Öcalan, silah gençlerin üstünde özellikle etkisi var ve Öcalan, silah bırakın, işte ya yani, silah bırakın dedim yani bir anda bunu PKK'ya söylediğinde, ee, gençlerin de işte getireceği dinamikle e, silahlı çatışmalar sona erer. Ve işte burada barış gelir gibi bir naiflik var. Evet. <gülüyor> Neyse programında benim sonuna benim giriyoruz. seni ses oldum işte. Kurtaracağız seni bu şeyden. <gülüyor> bu sözünü ettiğin durum tabii bir cümle eklememe müsaade edersen çok o farklı yani Kuzey İrlanda gibi zaten büyük iç savaş ortamları yaşanmış ülkelerin evet. yanı sıra. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela Chris Hedges'in yaptığı büyük yazdığı kitaplar da var üzerinde araştırma yapıp böyle kapitalizmin tamamen feda ettiği alanlar yok olmuş şehirlerde artık onları toplumsal haritanın dışına atılmış şehirler, kasabalar ve insan grupları olduğu gibi Dün de mesela Bekir Ağardır'ın Türkiye ile ilgili yazdığı taraf gazetesinde ilginç bir şeydi. Yani gençlerle ilgili çok büyük sayıda 17 milyonu aşkın genç nüfus arasında baya geleceğe dair çok ciddi kaygı ve kuşkuları olan korkuları olan bir nesilden bahsediliyor ve ruh hali berbat bir ruh hali içindeler. E, çok önemli bir psikolojik eşik olarak e, görülüyor aşılması gereken. Böyle de durumlar da var yani. Bunları da eklememiz lazım. Tabii işte bu e, sesin yerine gelmişken hazır. Evet. Şunu da söyleyeyim. E, tam işte bu e, Kuzey İrlanda'daki gençlere e, yönelik söylenen Ee, araştırmanın ortaya çıkardığı Britanya'da e, hayatla baş edemiyorlar. Bu çok önemli bir cümle. Ya, Türkiye'de de aslında birçok gençte de e, Kürt veya her ne olursa olsun işte e, böyle bir durum var. Evet ee, yani 9 işte, milyon genç umutsuz diyordu işte Bekir Ağırdır yılısında yapılan araştırmalarda kamuoyu araştırmalarında 5 milyonu aşkın gençte de ''Hayatımın gidişatını değiştirmek için yapabileceğim fazla bir şey yok.'' diye cevap vermiş. bu yani Bundan daha depresif bir geleceğe katiyen umutla bakamayıp kaygı, endişe ve korkularının ağır bastığı bir durumu ortaya koyuyorlar. Ve milyonlarca gençten bahsediyoruz yani. Bu söylediğiniz çok çok çok önemli tabii. Yani bu Türkiye'nin en altın dönemi bir de olarak görülüyor. Evet, Ekonomik üstelik, olarak vesaire, evet. güç olarak... Şimdi ben hani İspanya ile ilgili ne zaman bir haber dinlesem bir anlamda da tüylerim diken diken oluyor. Çünkü İspanya'da da hep bu emlak mesela patlaması vesaire bundan bahsediliyor ee, idi. Ve e, ekonomik burhan ondan sonra gelen arkasından gelen tabii o, o emlak işte bütün o şeylerin yapılan e, binaların vesaire hayaletler olarak ortada kalması gibi bir işte ortam doğdu. Ekonomik ortam. Yani Türkiye'de de sürekli işte bir site yeni rezidansın reklamı çıktıkça hep o aklıma geliyor. bizim bunlar hayalet bir anlamda binalar olarak evet, hayalet şehirler bile çıkabilir. batışının sembolü de olabilirler. Evet. Veya iyi ihtimalle bakarsak önümüzdeki dönemde artan rant mekanizmalarıyla Tabii ki kentsel dönüşüm çok çok önemli bu anlamda bir kilit. Ee, gençler arasında daha da büyük bir unutsuzluk ortaya çıkacaktır. Çünkü o yolsuzluk çarkı çok daha büyük bir eşitsizlik yaratacak. Eğer o güce eklemlenebiliyorsanız paçayı bir şekilde düşen kıntılarla kurtaracaksınız. Yoksa müthiş bir kızgınlık, nefret ve hayatla işte dediğimiz o laf baş edememe. Böylece yeni yılın Gene. ilk programını harika bir sonuçla noktaladık. Evet. Neyse sesinin yerine Geriniz gelmiş olduğuna sevindik. Evet. evet aynen öyle. Çok teşekkür ederiz sizin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle